423, numaralı konu, Hazreti Halit'in yatakta öldüğü için ağlaması, evet, Hazreti Halit ölümü yaklaştığında ağlayarak şöyle dedi, ömrüm boyunca şu kadar savaşta bulundum, bedenimde kılıç, mızrak ve ok yarası bulunmayan bir karış yer yoktur, gördüğünüz gibi işte ben bugün yatağımın üzerinde tıpkı develerin ölümü gibi ecelimle ölüyorum, o halde korkakların gözüne uyku girmesin.